Tohumdan Nasada Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay Tohumda Nasada Ekolojik Yaşam programından herkese merhaba. Ben Turgay Özçelik, Buğday Derneği adına bu hafta ben sizlerle olacağım. Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey, der Zülfü Limaleni adı adlı şiirinde. E, yapmış olduğu iyiliklerle dünyayı güzelleştiren insanlardan biri bugün konuğumuz olacak. E, değerli Mine Rana Dayıoğlu, e, Koşan Olimpik Anneler e, grubunun kurucu üyesi, aynı zamanda Mutluluk Reçetesi Doğal Beslenme kitabının yazarı. E, merhaba Mine Hanım. Merhaba Sünnay Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş e, bulduk. Koşan olimpik anneleri e, ve sizi bir kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii ki. E, ben e, Miner Aynan dayıoğlu. Öncelikle e, beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, ben e, 16 yıllık avukatlık mesleğini yürütüyorum. E, aynı zamanda iki çocuk annesiyim. E, bir kitabım var e, ve koşucuyum. E, bunların hepsini e, içimdeki bitmeyen enerjiyle yapıyorum. Ee, koşan Anipik Anneler'de e, aslında benim e, başlattığım bir şey. E, tek başıma uzun yıllar yalnız koştum. Daha sonra e, yanıma mesailer aramaya başladım. E, anne olmamdan kaynaklı da e, annelerin e, koşmasıyla çocukların da koşacağını düşündüm. Hem spor hem umut hem neşe e, hem enerji. E, onun için de yakınımda olan birçok arkadaşımla böyle bir grup kurduk. Birlikte yarışlara gidiyoruz ve her hafta sonu da doğada antrenman yapıyoruz. E, kaç yıldır koşuyor olimpik anneler? E, aslında olimpik annelerin koşuşu bir buçuk yıl. Ben tabii ondan önce de koşuyordum. E, ama onların tam olarak başlama tarihi bir buçuk yıl oluyor. E, ve birçok da yarışa gittik hep birlikte. E, şu an kaç kişiden oluşuyor koşan olimpik e, anneler? 12, 12 kişiyiz. Başka şehirlerde de var üyelerimiz. Ayrıca yani katılanlar da oluyor arada. Ama tam olarak yani asıl kadromuz 12 kişi. Lüsemli çocuklar için koşuyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet. Löder için. Löder için. Löder için bağış topluyorsunuz. Evet. En son katılmış olduğunuz yarış hangisiydi ve sırada hangi yarışlar var? Evet biz Löder'i biraz anlatabilirim belki. Hani Tabii. En azından bir fikir sahibi olur insanlar. Evet. LÖDER Bursa Çocuklara Yardım Derneği, e, Uzağ Üniversitesi Çocuk Hematoloji, Onkoloji Kılmeği, Bursa ve Güney Marmara'da çocukluk çığa kanserlerini tedavi eden tek merkez. E, ve bu merkeze destek amacıyla, buradaki hastaları yardım amacıyla 94 yılında bu dernek kuruluyor. E, dernek bağışlarla ayakta duruyor. E, işte amacı da hasta ailelerine yönelik e, işte hem moral hem eğitim hem de destekleyici projeler geliştirmek. Bizler de gönüllüyüz. Ben aynı zamanda yönetim kurulundayım LÖDER'e. Ee, ve bizler de Koşan Olimpik Anneli olarak bir hareket başlatmak istedik. Ve e, Löder için koşmaya başladık. E, bundan önce Efes sırada koştuk. E, sırada Üsküp Maratonu var. E, orada yarım maraton koşacağız. E, ve Hera'ya bir yarışımız var. E, hep birlikte toplanıp farklı şehirlerde yarışlarda buluşuyoruz. E, çevrenizden e, nasıl tepkiler alıyorsunuz Koşan Olimpik anneleri olarak? <gülüyor> evet. Aslında çok güzel tepkiler alıyoruz. Çünkü biliyorsunuz yani anne olduğunuz zaman odak noktalarınız değişiyor. Biz hepimiz evet. çalışıyoruz ayrıca tabii kariyerimiz de var. Hem iş hem çocuklar hem bir hayat. Bunların hepsini toparlamak için enerjiye ihtiyacımız var. Başlarda şöyle oluyordu. Aman koşmaya nasıl vakit ayırıyorsunuz? Ne gereği var bunca yorgunluk içinde? Aslında tam aksine o bizim enerji kaynağımız. Çünkü... Her hafta sonu saat 7-7.30 gibi buluşup doğada, doğanın içinde terapi oluyor bizim içinde. Yarışlara gitmek bir nefes oluyor, farkındalık yaratıyoruz. Hı hı. Ee, ilk baştaki negatif tepkiler zamanla çok güzel bir pozitif te tepkiye dönüştü. O yüzden hepimiz çok mutluyuz. Hı hı. Ee, uzun vadeli bir hedefiniz var mı koşan olimpik anneler olarak? Yani giderek kalabalıklaşmayı, farklı şehirlerde e, hı hı. benzeri gruplar oluşturmayı düşünüyor musunuz? Tabii ki yani katılmak isteyenler olursa seve seve. Çünkü biz aslında koşarken çok da eğleniyoruz. Yani şöyle bir hedefimiz yoksa işte şu kadar sürede koşalım ya da şöyle bir hırsla koşalım gibi bir durumumuz yok. Bizim grubumuzun enerjisinin içinde hırs da yok aslında. Hı hı. Onun içinde farkındalık var. bahar olmak var. Ve yola çıkan herkesle birlikte hareket etmek var. En başta da doğa var. Yani doğanın olduğu yerde... E, elbette hırs var. Tabii ki doğanın kendi içerisinde ama bu hırs e, pozitif enerjiyle birlikte çok güzel bir yere oturuyor. O yüzden e, koşmak isteyen, bizimle hareket etmek isteyen anne olması da fark etmez. Hı hı. Sadece çocukları ve dünyayı seven herkesi bekliyoruz. E, peki Mine Hanım, e, hiç bitiremediğiniz bir yarış oldu mu? Hiç bitiremediğim bir yarış olmadı. <gülüyor> <gülüyor> yani sürünse de bitiriyoruz. <gülüyor> Yani bazen çok yorgun olabiliyoruz, antrenmansız olabiliyoruz. Çünkü aslında Hı -hı. koşmak bir antrenman yani Hı -hı. E, antrenman yapmadığınız zaman koşamazsınız. Hı -hı. E, bazen vakit bulamayıp antrenman yapamadığınız zamanlarda ama ne olursa olsun onu bitiriyoruz Hı -hı. bir şekilde. Çünkü her şey mental. Yani mental olarak da güçlü olursanız bitiremeyeceğiniz hiçbir şey yok bu hayatta. Evet. Peki çocuklarınız, koşan olimpik annelerin çocukları bu aktivitenizle ilgili... Bu çalışmalarınızla ilgili ne düşünüyor? <gülüyor> Onlar ne düşünüyor? Şöyle yani birçok arkadaşım da anlatıyor tabii. Hafta sonları sabah anneler yok. Yani neredeler koşuyorlar. E, hatta bazı yerler var. Benim oğlum görünce annemin koşma yeri e, diyor. E, tabii kupalar, madalyalar. E, işte birçok yerde de bunu anlatıyorum. Ya Onların normal hayat biçiminin içerisinde artık bu. Yani e, çok da normal gelmiyor. Zaten bizim çocuklarımız da sporcu. Yani çoğu spor yapıyor. O yüzden de bütünleşmiş durumdayız çocuklarımızla. Harika. Ee, Mine Hanım aynı zamanda e, Mutluluk Reçetesi Doğal Beslenme da yazarısınız. Evet. E, kitabı da dinleyenlerimize biraz tanıtmak isterim. Hı hı. E, biraz Mutluluk Reçetesi kitabından bahsedebilir miyiz? Bu kitapta neler anlatıyoruz? Evet. E, aslında şunu anlatıyoruz. E, biliyorsunuz mutluluk anlık bir şey. Yani herkes mutluluğu arıyor. E, ben de Arıyorum, buluyorum, bazen kaybediyorum, tekrar buluyorum. Ama uzun yıllar önce, bundan 13 yıl önce, e, şekersiz ve unutsuz bir hayat tercih ettim. Ki henüz bu ülkede çok da e, bilinmediği bir dönemdi. E, ve daha sonra iki hamilelik yaşadım ve hamilelerimi çok e, güzel geçirdim. Yani dörder kilo aldım e, ve çocuklarım da çok sağlık dünyaya geldi. E, bu da aslında doğal beslenmeyle mümkün oldu. Yani işte diyete, ve bir listeye bağlı kalmadan sadece özünüze dönüp doğayla ve doğalla biçimleştiğimiz anda aslında bedeninizde sizi takip etmeye başlıyor. Kitabın bu hikayeyi anlatıyor. İçinde tariflerim de var ama aslında bu kitabın ana hedefi benim hikayem. Nasıl yaptım, nasıl yol aldım ve ne hissettim? Hı hı. Ben doğalcıyım yani her ne olursa olsun paket gıdaya karşıyım hı hı. E, ve sonuna kadar da karşı olacağım. Çocuklarımı da öyle yetiştiriyorum. Yani ben evde dondurmamı da yaparım, çikolatamı da yaparım. Hı hı. E, sadece besinle değil tabii yani özüne inerek, işte bir tohum ekerek, belki bitkileri gübreye dönüştürerek gibi e, birçok şeyi yapmaya çalışıyorum. Tabii şehir hayatında elimden geldiğince e, kitabımın özünde de e, bu var açıkçası. Ve de tariflerim de var hani şeker yerine neler konulabilir artık günümüzde çok da fazla bunlar ama ben başladığımda çok kısıtlıydı ben hep keşfederek ilerledim o anlamda da farklı bir kitap yani belki de ilkler arasında sayılabilir. Kitabınız yanılmıyorsam hamilelik sürecindeki beslenme biçimlerine yönelik örnek şeyler tarifler içeriyor. E, doğru değil mi? Evet, evet. Yani sadece hamile de hamilelik değil tabii. E, Hı -hı. Genel olarak, çünkü hamilelik sadece tek başına ele alınamayacak bir şey. Yani e, bir bütün sizin yaşam biçiminiz, e, normal Hı -hı. beslenme düzeniniz hamilelikte de devam etmeli. Sonuçta farklı bir durum yaşamıyorsunuz. E, hayatın içinde hamile oluyorsunuz. Ve çocuk dünyaya getiriyorsunuz. E, o yüzden iki kişilik beslenme diye bir şey yok. E, siz birey olarak doğru beslenmeyi öğrendiğiniz zaman hamlediğinizde de normal hayatınızda da her zaman e, hem çok özgür hissediyorsunuz kendinizi benim her zaman söylediğim bir şey var yani insan uçabilir e, kendini özgür bırakırsa uçar e, özellikle şeker insanı bağımlı yapan bir şey yani herkes aslında özgürlüğün istediği gıdayı yemek olduğunu düşünür ben tam aksini düşünüyorum ben de istediğim gıdayı yemeği bilmek özgürlüktür e, o, o yüzden de kitabım bunu anlatıyor yani bedeninizi özgür bırakırsanız uçabilirsiniz. Hı, harikaymış. Hı -hı. E, şimdi Hı -hı. müzik arası verelim. E, Hı -hı. Şarkımızı dinledikten sonra programımıza devam edeceğiz. İzlediğiniz Doğumda Nasa'da ekolojik yaşam programından tekrar merhaba. Mina Rana Dayıoğlu ile sohbetimiz devam ediyor. Mine Hanım bildiğim kadarıyla sadece beslenme biçiminizle değil... ...gündelik yaşam pratiklerinizle de doğal yaşama, ekolojik yaşama... ...önem veriyorsunuz. Ne yazık ki kentsel yaşam içerisinde... Bu tür alışkanlıkları edinebilmek e, insanları zorlayabiliyor. Özellikle hamilelik sürecinde ya da çocuk sahibi olan e, ebeveynler için e, bu pratikleri gündelik hayata geçirmekte e, zorluklar yaşanabiliyor. E, siz bu süreci nasıl açtınız? E, bildiğim kadarıyla aynı zamanda çalışıyorsunuz, avukatlık yapıyorsunuz. Evet. E, hem hamilelikte hem çocuk yetiştirirken ebeveynlere e, önerebileceğiniz e, neler olabilir bu? Ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani özellikle beslenmeyle ilgili bunu söyleyebilirim. E, beslenmek anne karnında başlayan bir şey. Yani e, bir çocuğun aslında e, en temel gıdası anne karnında başlıyor. Siz ne yerseniz o da onu deneyim diyor. E, dolayısıyla oradan başlayan bir süreç olduğu için e, ve siz ne tüketirseniz onu tüketiyor. Yani siz zararlı olduğunu düşündüğünüz şeyleri tüketirseniz, işte emeksiz gıda tüketirseniz, işte paket alıp... ...onunla yaşamaya devam derseniz bir çocuğun da bunları yememesini isteyemezsiniz. O yüzden benim en önce yapmaya çalıştığım şey... ...ben doğru yaparsam, doğru beslenirsem... ...hayattaki her şey gibi... ...çocuklarım da bunu yapacaktır. Benim çocuklarım bu tepki dahi çok bilmiyorlar. Tabii okul süreçleri vesaireler giriyor kızım 11 yaşında. Elbette ki tadıyordur. Yani tadına bakıyordur. Ama en azından şöyle bir bilinci var... Evet, o gıdalar doğru gıdalar değil ve bize ve dünyamıza zarar veriyor. Ne kadar az tüketirsek, hatta hiç tüketmezsek o kadar çok fayda sağlayabiliriz. O yüzden ben hiçbir zaman yolumdan vazgeçmiyorum. En azından onların bilinç her zaman bu var. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bana en çok şu söyleniyordu, işte okula başlayınca görürsün gibi. Ben işte kızım okula giderken o zaman bu kadar bilinç de yoktu. İşte şey... Çocuk kremler vesaire gibi şeyler veriliyoruz. Ben pekmez gönderiyordum. Bir farkındalık yaratmak için. Artık daha çok farkında herkes. Ama kızın bu sayede bütün gıdaların ne olduğunu, nereden geldiğini, nasıl bir emekle üretildiğini biliyor. Bence önemli olan bu temel felsefe. Birisi zaten gelecektir. Yani insan temeldeki felsefesini unutmaz. Öyle düşünüyorum. Yani bazen yoldan satmalar olabilir tabii ki. Ama temeli unutmayacaktır. O yüzden emeveynlere en, en önemli şey siz nasılsanız çocuğunuz da öyledir. Biliyorsunuz çok ünlü bir de laf var. Ne yerseniz osunuz. Siz ne yerseniz çocuğunuz da o oluyor aslında. O yüzden sofraya koyduğumuz gıdalara dikkat etmemiz lazım. Hatta çocukları buna katmak lazım. İşte bir kek yaparken ona elma suyu koyarken şekeri tercih etmeyerek bunu doğru tercih ederek gibi. Ben oğlumla çok şey yapıyorum. Hatta Instagram'da videoları da paylaşıyorum çoğunlukla. Hepsini de çok güzel gidiyor artık. Hatta kendi hevesle yapıyor. Hı hı. Harika. Hı hı. Ne yersek oyuz. Siz de bunu hatırlattınız. Hı hı. Ne yazık ki özellikle kentte yaşayan insanlar olarak soframıza gelen gıdaya yabancılaşmış durumdayız. Soframıza, soframıza gelen gıdanın öyküsünü, hikayesini bilmiyoruz. Dolayısıyla ne yediğimizi de bilmiyoruz. Evet. Hazır gıdaya, paketli gıdaya ya da Facebook tarif ettiğimiz beslenme biçimlerine genelde yöneliyor kent insanlar. Siz bu süreçte hem çocuğunuz için hem kendiniz için ne yediğinize dikkat ediyorsunuz. Çocuğunuzla ilgili böyle bir Gözlem bir farkındalık edindiniz mi? Çocuğunuz e, bu yabancılaşma sürecini atlattı mı sizce? Ee, yani eme, emeği biliyor. Yani evet. nasıl bir gıdanın e, şöyle tabii ki benim çocuklarım da e, kentte yaşadığı için evet. e, doğadan bir şekilde uzaklaşıyorlar. Ama e, işte benim bir tarlam var orada en azından onlara onu gözlemleme fırsatı veriyorum. Ee, ama onun haricinde e, deneyimlemelerine izin veriyorum. Yani bir bitkiyi, işte, paketin içinde yer alan gıdanın nasıl oraya geldiğini onları da anlatıyorum. E, ve onları da onları göstermeye çalışıyorum. Hani işte koruyucu maddeleri, paket okumayı gibi e, bir takım farkındalıklar sağlıyorum. E, çoğunlukla okuldan geri dönüş alıyorum ben tabii onları dışarıda görmem için. Evet işte kızım mesela şeker ikram edildiğinde şeker yemiyor. İşte oğlum onun zararlı olduğunu söyleyip reddediyor e, ve hayır bunu ve bunun mantığını da biliyor tabi. Yani sadece bir şeyi yasaklamak doğru değil. Çocuklar e, ben çok bunu gözlemliyorum. Bir şey mantığını anlattığınız zaman çocuk bunu anlayabiliyor çünkü e, mantığıyla onu büyütürseniz dediğim gibi o bir felsefe oluşturur. Ama onu o zemin hazırlamaksanız e, felsefenin altı boş kalır e, ve aslında bir yasağa dönüşür. Biliyorsunuz yasak denmek de çok zevklidir. Ee, ben kendi bir bedenimle ilgili bunu yaparken de hep öyle yaptım. Yasak değildi benim için. Sadece bir mantı olmalıydı. Bu mantığı da şuydu. Emek ve doğa. İkisinin olmadığı hiçbir şeyi tüketmemek. Hı hı. E, bu kurala yaşarsanız aslında birçok güdayda hayatınızdan çıkarmış olursunuz. Aslında e, şu an yaşadığımız e, ve dünyanın, e, doğanın başına bela ettiğimiz en önemli sıkıntılardan biri de atık sorunu. Evet. Çöpümüzün üçte ikisi aslında organik atıklar, mutfak atıkları. Hı hı. Ve bu atıklar hem tüketimi azaltarak, kontrol ederek, israf etmeyerek, hem de bu atıkları kompost yaparak, gübre haline dönüştürerek değerlendirilebilir. Siz bildiğim kadarıyla kompost da yapıyorsunuz. Yapıyorum. Evet, yapıyorum, yapıyorum. Çok keyifli <gülüyor> yani e, gıdaların dönüştüğü şeyi görmek çok keyifli aslında bir şekilde insan gibi yani insan <gülüyor> da dönüştürebilirsiniz e, topraktan geleni toprağa vermek <gülüyor> bence inanılmaz büyük bir haz e, ona emek etmek işte şunları atalım bunları işte plastikleri koyalım en az tabii e, tüketmek koşuluyla işte kağıtları yerleştirelim gibi Ve onun sonucunda da organik e, çöpü de dönüştürdüğünüz zaman evde hiç çöp kalmıyor. Kapıya çöp koyamıyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Bunun kadar zevkli bir şey yok bence. Yani e, düşünsenize kendinizden arsa kalan bir kirliliği görmemiş oluyorsunuz. Evet. Bunun dönüştüğünü bildiğiniz zaman da en azından yaksa kafamı koyduğumda bunca hır bunca savaş ve kavganın içinde kendimi bir şekilde temiz hissediyorum. Ee, o yüzden kompost yapmak çok zevkli bir şey. Herkese tavsiye ederim. Ee, benim bir küçük bir kompost e, şey kovası aldım. Ee, onda yapmaya çalışıyorum. Tabii yetişemiyor bazen. Belki 2 3 tane lazım ve daha büyüğü lazım. Ama en azından çerçerdir. Kar eee bir şekilde dönüştürmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz onun suyunu çiçeklere, tuvalete evet. kullanılabilir gibi böyle bir de avantajı da var. Yani her şeyi sonuna kadar dönüştürebilirsiniz. Enerjinizi iyiye dönüştürmekle aynı şey işte bu. İyiye dönüştürmek çünkü. Evet, çocuklarınız bu kompost yapımı ile ilgili çöp çıkarmamak, atık çıkarmamak, minimum atık çıkarmakla ilgili ne düşünüyor? Bunun neresindeler? Şöyle düşünüyorlar. Benim mesela oğlum Montessori okuyor. Ee, orada biliyorsunuz onların tersi de her şeyi yaratıcılıkla dönüştürmek var. Benim olduğum odası zaten çöp oda gibi e, eve giren her türlü şey bir makineye dönüşüyor bizim evde. İşte, zaman makinesi oluyor, araba oluyor. Yani normal e, atıkları bile ona dönüştürüyor. Zaten organik gıdayı gayet çok bilinçliler. Hepsi yerlerine konuyor plastik, yağız hiçbir şey yerinde kalmıyor işte oğlumla akşamları suyla işte domatesleri suluyoruz şimdi yeni yeni tohumlarımız çıkmaya başladı onları bahçeye ekeceğiz tabii ki çok keyif oluyor çünkü ne o, o küf o koku bile ona çok değişik geliyor yani şunu düşünüyorum bunu doğaya attığı zaman doğada yaratacağı kirliliği görmüş oluyor bir şekilde ee, biz çocuklarımızı öğretirsek dünya daha güzel bir yer olacak, dünya dokunarak güzelleşecek. Önemli çocuklar, yani önce yanımızdakiler, sonra diğer çocuklar birlikte büyüyecek. Evet, Mine Hanım koşan Olimpik annelere size ulaşmak, size katılmak isteyen insanlar nasıl ulaşabilirler? Instagram hesaplarımız var, benim kendi kişisel hesabımda var Mine Lirana. Ee, aynı zamanda da koşanların imtikanyeler Instagram hesabımız var. Oradan mesaj atabilirler. Bizim bir WhatsApp grubumuz var. Ee, biz şöyle yapıyoruz. Koşacağımız zamanları e, yazıyoruz. İşte şu saatte şu kadar koşacağız. Şu yarışa gideceğiz. Yarışa nasıl gideceğiz gibi e, planlıyoruz. E, ve farklı şehirlerden olmaları önemli değil. Aynı anda motivasyon. Çünkü burada amaç motivasyon. Keşke aynı şehirde olsak ve birlikte koşabilsek. Ee, ama tabii ki mümkün değil ama en azından paylaşmak e, herkesin aynı anda bir enerjiyle doğanın içinde olması e, işte bazen yasaktan kalkmak istemiyoruz e, en azından bu motivasyonu sağlamak uh -huh. özellikle annelerin bende hareket etmesi lazım yani anneler artık bilinçlenmeli ve sokağa çıkmalı dışarı çıkmalı e, ve güçlerini göstermeliler. Evet. Siz Bursa'da yaşıyorsunuz Koşanan evet. İpikanneler de ağırlıklı olarak bir Şu kısmına. an Bursa'dalar sanırım tabii, muhakkak. Her hafta, hafta antrenmanınızı yapıyorsunuz Antrenman bulacak alanınız da Bursa'da var sanırım Var işte bir parkımız var <gülüyor> evet. Bir parkımız var e, Tabii çok fazla dışarıda yapamıyoruz Sonuçta şehir. Ama daha var yani e, Vaktimiz olursa Çünkü şöyle bir durumumuz var bizim e, Saat 9'da 9.30'a herkesin çocuklarını Bir yere götürmesi yani. gerekiyor Dolayısıyla da çok kısıtlı bir zaman diliminde çok şey yapmaya çalışıyoruz. Ama yine de vazgeçmiyoruz. Yani gece saat 3'te de yatsak sabah 7'de antrenmandayız öyle söyleyeyim. Harika çok güzel <gülüyor> iş yapıyorsunuz. Evet. Evet, Mina evet. Hanım çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun davet ettiğiniz için. Ee, tohumda NASA'da ekolojik yaşam programını burada noktalıyoruz. Ee, önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.